598. konu, Hazreti Ömer'in zanla hareket ederek bir casusu öldürten Bahreyn valisini azarlaması, Bahreyn valisi İbni Carut veya İbni Ebi Carut İslam düşmanlarıyla gizlice mektuplaştığı ve casusluk yaptığı iddia edilen Ediryaz isimli birisinin boynunu vurdurdu, bu kişinin düşmana katılmak istediği söyleniyordu, ancak bu kişi boynu vurulurken, ''Ey Ömer neredesin, ey Ömer neredesin?'' diye feryat ederek Hazreti Ömer'in adaletini hatırlatmak istemişti. Bunu haber alan Hazreti Ömer bir mektup yazarak valiyi Medine'ye çağırdı. Vali kalkıp yola çıktı ve Medine'ye geldi. Hazreti Ömer huzuruna girdiğinde onu bir sopayla karşıladı ve vurmaya başladı. Vururken de bir yandan, ''Buyur ey Ediryaz, buyur ey Ediryaz.'' diyordu. Bunun üzerine Vali İbni Carut, ey müminlerin emiri, o, Müslümanların zayıf taraflarını düşmanlara bildiriyordu, dedi. Hazreti Ömer de, sen onu, istiyordu, niyetliydi, gibi şeylerle suçlayarak mı öldürdün, İslam'a ilk girdiğimizde hangimiz günah işlemek istemiyorduk? Eğer bunları istemek suç olsaydı hepimizin suçlu olması gerekirdi, eğer adet haline gelmeyeceğini bilseydim seni şimdi öldürürdüm, dedi.